Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Namazda şeyhi düşünmenin bir sakıncası var mıdır? diye bir soru soruldu. Değerli kardeşlerim, bir insan vesvesesiz namaz kılması, bir Müslümanın vesvese olmadığını namaz kılması çok zordur. Buna gayret göstermelidir. Elinden geldiği kadar namaz sırasında gelen vesveseler ve başka düşüncelerden sıyrılmaya çalışmalı ve namazda okumuş olduğu ayetlerin manasını yani ne işaret ettiğini anlamaya çalışarak namaz kılmalıdır. günümüzde insanların en büyük problemlerinden bir tanesi ibadetlerini anlamadan yapmalarıdır. Yani okudukları Kur'an ayetlerini Manasını bilmeden ezberden okuyup geçmekte ibadetin ruhunu, özünü tam olarak algılayamamaktadır. Ama yine de namaz kılacağı kadar öğrendiği surelerin en azından manasını bilip bunları düşünmeli, o manalar üzerinde yoğunlaşarak namaz kılmaya çalışmalıdır. İnsanın aklına türlü türlü düşünceler gelebilir namaz sırasında. Bu, bu düşünceler içerisinde e, hak olan hususlar olduğu gibi boş, batıl hususlar da e, geçebilir. Tabii ki e, bu elde olmayan durumlarda söz konusu olabiliyor. Yani bu vesveseden aklımıza geldiğinde hemen yüz çevirmemiz gerekiyor. Elimizde olmadan bir anda kendimizi kaptırabiliyoruz bu vesveselere. Bununla birlikte özellikle şeyh, şeyhi düşünmek, yani isteriz, isteriz aklımıza gelme dışında özellikle şeyhi düşünerek namaz kılmak ve bunun tavsiye edilmesi asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir sahabesine namaz sırasında kendisini düşünmesini, kendisini rabıta yapmasını asla emretmemiştir bir mümin namaza durduğunda her namazında iyâken âbudü ve iyâken estâin derken yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım beklerim dediğinde bu sırada şeyhini düşünürse özellikle kasten şeyhini düşünürse Allah korusun şirk içerisine girmiş olur şirk amel işlemiş olur ibadetini Rabbin'e has kılmamış olur. O halde ister istemez aklına gelen yani elinde olmadan aklına gelen vesvese şeklindeki şeyi düşünme sakıncalı değildir. Yani bu elinde olmayan bir sebeple olur. Ancak bilerek, kasten şeyi düşünerek namaz kılmak bu asla doğru değildir, Şirktir ve bundan sakınmalıdır. Bazı tarikatlarda bu tavsiye ediliyor. Namazda şeyhin rabıta yapılması, bunun doğru olduğu, faydalı olacağı, namazın huşu içerisinde kılınmasına neden olacağı şeklinde bir takım batıl düşünceler ortaya koyuyorlar, tavsiyelerde bulunuyorlar müritlere. Oysa kardeşlerim dinde her ne yaparsak yapalım Allah Resulü'nün emri olması gerekiyor. Peygamberimiz hiçbir sahabesine böyle bir namaz kılma öğretmemiştir. Kendisinin namazla düşünülmesini emretmemiştir. O halde bu batıl davranıştan şiddetle sakınmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.